Eşlerin ibadet hususunda birbirlerine yardımcı olmaları hakkında ne dersiniz? Yani Resulullah Aleyhisselam'ın evine bakacaklar, onun ailesine bakacaklar. Kadın e, eşine eğer onda bir problem görüyorsa, namaz noktasında, zekat noktasında, kulluk noktasında ona sürekli hatırlatacak. Aynı şekilde eş, hanımında namaz vesaire noktalarda, problem görüyorsa zaten ya yuhellediğine amenu qu anfusukum ve ahlikum nara kendini de ailesini de cehennem narından koruyacak. Fakat burada temel problem şu. Bir hanım kardeşim diyor ki eşime namaz anlatıyorum ama bazen kılıyor bazen kılmıyor. Adam diyor hanımı anlattım anlattım ama yine ara sıra namaz kılmıyor. Yani senin tenbihatinle değil. Sen ona niçin namaz kılması gerekir onu anlatacaksın eğer bunu anlatabilirsek yani bir müslüman hanımına neden ve niçin namaz kılacak eğer bunu anlatırsa o zaman o o ana kadar niçin namaz kılmadı diye kılmadığı her namaz için şu kadar göz yaşı dökecek zorla değil de muhabbetle eğer o namaz niçin kılınır o niçinin cevabını bulursak o zaman namazda büyük bir zevk hali başlayacak. O zevk hali hani Efendimiz Aleyhisselam اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَسَلَّا Bir musibet geldiğinde kalkıp namaza dururdu. O hanım, o erkek evi bir musallaya, bir camiye, bir mabede çevirecekler Allah'ın inayetiyle. Ne yapsınlar? Bu konuda namazın niçin kılınması gerektiğini, yani farzan vaciplerini anlatan eser değil de neden kılmak gerekir? Bununla alakalı eserler okusunlar. Bu fakirin de bir inklaptır namaz diye o noktada kalem aldığımız bir eser var. Sosyal medyada onu pdf olarak da bulup indirebilirler internet ortamında. O halde hücresiz bir şekilde de istifade edebilirler. Mutlaka namaza bakışlarını değiştirir o eser Allah'ın izniyle.